Pazarlar değerli izleyenler İnsan İnsana programına hoş geldiniz Polat Doğru ve ben Doğan Cüceloğlu İnsan İnsana programında bugün ikimizin de çok değer verdiği bir dostluğumuzu koduk ediyoruz Cihaz Şener Hoş geldiniz hocam Teşekkür ederim Hoş geldiniz hocam Burada görmek çok güzel Beni şımartıyorsunuz. İkinizin de dostu olmak gibi bir onuru ne kadar hak ediyorum bilmiyorum ama çok, çok memnun oldum. <gülüyor> Size bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizinle beraber olmuş bazı gençlerle konuşma imkanına sahip oldum. Bir tanesi de evde. <gülüyor> Ve yani içlerinden bir tanesi bile şöyle sizin isminiz geçtiği zaman şöyle bir gülümseme olmasın. Gözleri cıvıldamasın. O kadar olumlu bir etkiniz oluyor ki. Ben onları seviyorum da onun içindir. Evet. Evet. Hem de seviyorsunuz hem de belli ediyorsunuz sevdiğinizi. E evet edin. söylemek gerekmez mi? <gülüyor> yani biz hep insanların arkasından mı konuşmalıyız? <gülüyor> yüzüne söylesek ne olur? Övgümüzü öldükten sonra ya. Oraya bırakmasak. Değil mi? Yani <gülüyor> insanlara evet. yüzüne söylemek lazım. Bilmiyorum siz bu işin evet. ustasısınız mı? Yani aynı zamanda böyle çok güzel yumuşak. Ee, gitmemeleri gereken yönlere de söylüyorsunuz. Evet. Ee, Ama o şekilde söylüyorsunuz ki sevilmiş hissediyor, kendisini değerli hissediyor. Onun bir öncesi var tabii. Hmm. O bir tırmanma. Hmm. Başlangıçta o kadar ideal şeyler yaparsınız. Olmuyor. Yani 17-18 kabul etmiyor öyle şeyleri. Hele, tamam. hele övüdü hiç kabul etmiyor. Tam Etmiyor onu söyleyecektim de. ya. Çok zor bir aşk grubu aslında sizin birlikte olduğunuz yani evet. tam ergen böyle en kor dönemi içerisinde. Deli, kanlı. Aynen. Öyle. Başında ne var? Deli. Deli. <gülüyor> yani kızmışlar ama böyle. O başlangıçta şeyi sağlıyorsunuz. Yani aynı düzlemde olabilme, konuştuğunu dinleme, onun konuştuğunu algı, adam yerine koyma süreci diyorum ben ona. Sonra işler kolay oluyor. Sandığınız kadar zor olmuyor. He. sizin özelinizden böyle oluyor hocam yoksa ana baba da denesin yani böyle olması gerektiğini düşünürüm yapabilir tabii ki. bu evet. olağanüstü bir şey değil yani o söz söz konusu olan yaşta Aha. bir tek talep var benim diyorsun tabi cep telefonu talebi var <gülüyor> asıl olan bir tek talep beni adam yerine koyun abi ben varım doğru, doğru. Şimdi adam yerine koymak demek şuraya koymak demek değil. Evet. O çok önemli. Bir de buraya koydunuz mu kalkmıyor oradan. Evet. Arkadaş seviyor orayı. A A alıyor, Bitti. Bir daha toparlayamıyorsunuz. Evet. Onu adam yerine koyup adam yerine koymak mesela onunla arkadaş olmak da değil bana göre. Evet. Anne baba hep bir arkada durmalı bence. Evet. İşte çocuklarınızla anne baba gibi olun. hayır olmayın. Herkes kendi rolünü oynasın. Anne baba, anne baba rolünü oynasın. Çocuğun arkadaşa mı ihtiyacı var hocam? Okulunda var, dershanesinde var, yazlığında var, apartmanda var. Arkadaştan mı bir şey yok ki? Anne baba bir tane. Talebi de yok. Ay hani evet. <gülüyor> Kimse de istemiyor bunu. <gülüyor> Orada durursanız, o döndüğü zaman sizi görüyorsa, baktığı zaman sizi görüyorsa, sizin ona baktığınızı da görüyorsa, işte elini tutuyorsanız, saçını okşuyorsanız, hiçbir şey yapmasanız, omuzuna şöyle bir vuruyorsanız, Tamam yetiyor. O şeyi alıyor zaten. Öğrenci argosundaki deyimle gazı. Gazı alıyor. Gazı alıyor. Sonra ilişkiler çok kolay oluyor. Artık uzun uzun anlatmanız, uzun uzun nasihat vermeniz falan gerek kalmıyor. Evet. Ama bunu da samimi yapacaksınız. Orada da şart Kesinlikle. Mış gibi yapmayacaksınız. Evet. Da... Şey soracaktım Cihaz Hocam. Bu farkındalıklar zaman içinde mi oluştu? Yoksa ...evvelden bilerek mi bu şeye ya, böyle başladınız? Doğaya aykırı o. Yani ben de... E, ...bu topraklarda... ...çocukluğunu... ...ergenliğini geçirmiş <gülüyor> bir insanım. Yani ben... ...bir fark belki... ...ya benim öğrenmem gereken şeyler var ama... ...bana öğretilenler yetmiyor. Bana yığ fark etmiş olmam. Kim bilir kaç işte? 14, 15, 16, 18, 20. Sonra okumak. Okumaya dönmek. Yani... Kadim bilgilere ulaşmak. Bu sözünü ettiğimiz şeyler... E, Kara gün, kaplı defterde sır gün, değil. Yani günün şeyleri ya. değil ki. Bunlar yıllardır bilinen, akil insanların, aklında kullanmayı beceren insanların, hatta yazdıkları, uyguladıkları ve yazdıkları, okudukça, okudukça, okudukça. Yani bir matematikçi olarak açık konuşayım. Çok okuduğumu düşünüyorum. Okuduklarım arasında siz de varsınız, siz benim Başüstü kitaplarımdasınız Başka Türkiye'li, başka dünyalı insanlar da okudum. E okuma, okudukça insan öğreniyor. Bir de laboratuvarınız varsa öğrenci. Aha evet. Bir de bunları test etme şansınız da var demektir. Bir, iki, üç, beş. E aptal da değilseniz tamam diyorsunuz. Evet, bu. Evet. Doğru olan bu. Evet. Doğa yanıltmıyor insanı. Ne kadar önemli Çok bir şey. Doğa yanıltmıyor insanı. Evet. Ya ben hocayı öğrencilerle gördüğüm zaman en çok şeyden hoşlanıyorum hakikaten demin Doğan hoca da onun altını çizdi size söylediniz bence o çok önemli yani birincisi mış gibi bir durum yok ikincisi de vermek istediğiniz mesajı veriyorsunuz yani, yani. yanlış gördüğünüz bir şey varsa sadece arkadaşın gönlü olsun keyfi tutsun Hayır. bilmem ne olsun falan diye onu söylememezlik etmiyorsunuz demek ki söylenebilir yani. bir durum var ve yapıyorsunuz çocukların bende en e, rahatsız oldukları durum benim susma durumudur. Eğer e, <gülüyor> ona e, onun kabul etmeyeceğini bildiğim şeyleri ha. söylemektense susmayı tercih ederim. Mesela sorulmuş bir soruya yanıt vermeksizin sadece baktığım çok olur. Yani bu soruyu bana soruyorsun ama kardeş önce bir kendine sor bakalım bu soruyu. Yani bu cevabını bildiğim bir soruyu bana niye soruyorsun ki? <gülüyor> Çocuklar da söylüyor siz mu biz zaten anlıyoruz. <gülüyor> <değil mi>? Pardon, <gülüyor> pardon. <gülüyor> Ha bazen aynı soru aradan üç ay geçtikten sonra tekrar gündeme gelir ve dediğin gibi relativityte onun tabii. cevabının verilmesinin artık zamanı ve yeri olduğunu da koymuştur orada. Evet. Evet. Soruştan da sezersiniz onu zaten. Evet. evet. Evet. Yani oradaki tonlamalar, oradaki duruşlar, bakışlar o aynı soru değil. Aynı zaten. soru değil zaten. İhtiyaç o, oluşmuş evet, artık. Siz de orada, bakıyorsunuz. Evet. Orada tamam. Onun, tam tabii. yeridir onun. O zaman. Efendim efendim. Ya tamam böyle söylüyorsun. Aslında hmm. sen şunu diyorsun. Tamam anlıyorum ama gel bir de buradan bakalım. Evet. Kabul eder. <gülüyor> <gülüyor> niye etmesin evet. ki? Ya ben şey söyleyeyim yani. <gülüyor> <niye etmesin gülüyor> Bunlar evet delikanlılar ama akıldan da uzak insanlar değiller. Yahu ya ayrıca de... normal insandan bir şey olmuyor. Deli olmaları iyidir. <gülüyor> <gülüyor> Konuşturma beni. Duydun mu falan? Hocam ben aldım mesajı. <gülüyor> Normalde bir şey olmuyor. Çık normal hep. Herkes kendini normal varsayıyor biliyorsunuz. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz... Normal üstü deneyelim. Normal dışı diyelim alçak gönüllü olsun. Evet. Normal dışı. Yani herkes gibi algılarsanız her şeyi o zaman nasıl olacak bu işler? Ya bir de zaten doğasına da aykırı değil mi? Bir Ay. şeyi herkesin aynı şekilde algılaması mümkün müdür? Ne kadar kötü. Hocam? Ne kadar kötü. Fabrikasyon yani. Yani. <gülüyor> Ne kadar kötü. Sizin bir kelimeniz var böyle ama bizim tayfa diyorsunuz. Evet. Onu ne zaman keşfettiniz? bitiş bayılıyorum. O kadar çok dolu bir Anlatayım şey ki o. Anlatayım bu evet. Anlatın hocam. Ben böyle bir sözcüğü kullanmadım hiç yıllarca. Yani bir, böyle bir şey. Ha denizle, tekne, evet. mekne filan, tayfa ama o kadar yani. Antalya'ya bir konuşmaya gittim. Salon o meşhur güzel güzelsin. Sol tarafta bir grup beyaz tişörtler giymişler. Aha. Hepsi. Ve 20 kişi kadar. Salonda daha kalabalık var ama onlar bir arada oturuyorlar. Bir şey yazıyor önlerinde de görmüyorum tabii. Konuştum falan filan. Merak da ediyorum yani. Herhalde dedim bir takım filan bunlar. Hmm. Bir şey. Hmm. İşte sorularınız var mı konuşmanın sonunda? Hmm. Var dediler. İşte bir, birkaç kişisi onlardan biri de elini kaldı. Da bir şey sordu. Ben de dayanamadım. Ya dedim orada ne yazıyor dedim. Tayfalar yazıyormuş. Aa, Aa siz dedim denizci misin? O kadar <gülüyor> safım ki. <gülüyor> siz denizci filan mısınız dedim. Yani böyle bir mesleklisiniz mi var? <gülüyor> Yok hocam biz sizin tayfanızız dedi. Aha. A a Anlamadım dedim ya. Nasıl siz benim Hocam dedi. O zaman işte devlet kurumunda şey yapıyoruz, program Hı -hı. yapıyoruz. Bir programda demişim ki da olsanız yerleri siliyorsanız iyi sileceksiniz. Aha. Ben ona hep şöyle söylerim. Taş ustası olun ama ördüğünüz duvar hakikaten duvar olsun. Yani ne mesleği seçtiğiniz değildir önemli olan. Evet. Onu ne kadar iyi yaptığınızdır. Evet. Bu mealde böyle bir şey demişim. Tayfa bile olsun. Demek ki o an canlı yayınlı. O geldi. Geldik, yani evet. Tayfa bile olsun. <gülüyor> evet. Tayfayı küçümsediğimden değil. Tayfa teknenin en önemli <gülüyor> elemanıdır da. Evet. Her o yapar çünkü. Evet. Tayfa bile olsanız, yerleri siliyorsanız onu bile çok iyi yapmalısınız. Evet. Oradan iş yürüdü. Tayfalar ben de sevdim açıkçası. Yani çocuklar şey yaptı bu işi. Evet, onun Yakışlı altında güzel bir sevgi de var. Yani. Ya bakarımızın işleriye gitti. Ben ondan sonra hep ne haber tayfa demeye başladım. Evet. Tayfa, tayfalar filan falan. Biz falan. bir ekibiz kavramını da çok güzeldir. Yani Benim yani. için değerlisiniz. Ya. Çok. Ya. Çok hoş. Hocam bu sene 19. sene. Yani çocukların beni ekranda görmelerinden beri 19 sene. Matematik öğretmenliği yapmaya başladı 38 sene. Maşallah, Maşallah yani e, kocadım şey artık ya. tabii. fakat <gülüyor> estağfurullah. Yani, estağfurullah. E, çok zenginim çok, evet. çok zenginim. Doğru ya, evet. Yani ama bu zenginliğin altında şey yok Ama ne güzel beni seviyorlar hayır hayır ben çok seviyorum ben bu işi çok seviyorum e, insanı seviyorum özelde öğrenciyi seviyorum özelde o yaş grubunu çok seviyorum e, tabi orada bunun bana geri dönüşleri de var Onlarla kendimi çok iyi hissediyorum. Ben. Vitamin gibi geliyor. Aynen öyle. Yani o deliği var ya <gülüyor> bana da ki. Sirayet ediyor hocam. Ben seni konuşurken Olur, görürüm. Estağfurullah deli olalım dedim size. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle. Evet. Onlarla beraberken ben değişiyorum. Değiştiğimi evet. fark ediyorum. Evet. E, dünyaya bakış açımda değişiyor. Daha e, mutedil ne denir? Karşılığı nedir? Daha yumuşak, Ilıklı. daha hoşgörülü <gülüyor> oluyor. Evet. Şimdi öteki türlü, e, biz bir araya geldiğimiz zaman, e, e, belki derin konuşuyoruz ama o coşkuyla konuşuyoruz. Evet. Çocukların o coşkusu aslında şeydir, bulaşıcıdır. Ben herkese öneririm bunu. Evet. Belki, Çok iyi size. Erkeklik olarak. kızlı. Evet. Hepsi delidir. Yani deli evet. deyince sadece erkekleri kastetmiyor. Kızlar <gülüyor> evet. evet. da dahil. Evet. Belki birileri kızar bana ama söylemek istiyorum. Daha henüz kirlenmemiş insanlardır. Hmm. Evet. Kirlenme başlayınca o delilik Gidiyor. öpleniyor. Hmm. Sıradanlaşma başlıyor. Evet. Büyük makinenin dışlarından biri olmaya başlıyor. Rus. Evet. Ama orada daha henüz pür. Evet. Ezdirmiyor evet. hiçbir köşesini. Evet. Tehdit var aslında dik. ama dik. Evet. Aslan gibi kafa tutuyor. Ha içi şöyle böyle taksolog <gülüyor> hiç önemli değil. <gülüyor> ama daha kirlenmemiş adam. Evet. Bilinç oluşmaya başlamış. Çok Geleceğe dair kaygıları var. Projeleri var. Kendiyle ilgili projeleri var. Bir insan üretiyor. Farkında değil ama heyecan var. Doğru. Ya şeyi falan yapıyorsunuz bazen. Ben ondan çok hoşlanıyorum. Şimdi diyelim. Bir arkadaş tercih listesi oluşturacak bilmem ne oluşturacak. Siz diyorsunuz ki ya bunun adı tercih listesi. Tercih listesi oluşturuyorsun. Gönlünden geçeni yazmalısın. Puanın muanını falan filan bunlar değil asıl belirleyici olan. Sen ne istiyorsun? Ama bazen de şöyle bir şey söylüyorsunuz. Ya üç senedir de bu sınava giriyorsan demek ki biraz tercihleri de gözden geçirmek lazım diyorsunuz. Evet. Orada bir koruyan tarafınız da var. Tam ne demek istiyorsunuz hocam? Yani bir yanda ya, demin de söylediniz. Şimdi, ki ya, bir istediğini... insan inşa ediyorsun. Yani. Evet tamam. <gülüyor> demek istediğimi biraz açayım. Çocuklar kırılmayacaklardır çünkü. Biliyorlar onlar. Şimdi bak. Bu kaçıncı girişin dedim. Yaşanmış bir olay. Yedinci dedi. Ne yazıyorsun dedim yedi yıldır. Tıp yazıyordu. Tabii. Neden? Ben idealist. <gülüyor> Güzel bir şey idealist olmak. Evet. Başım üstü değerim var. Ama kardeş sen bu 7 yıl içinde hangi puanı alıyorsun? Tıbba girmek için bugünün puanlarıyla konuşalım. 490'ların üzerine 500'lere falan evet. çıkmanız lazım. 262 aldım. 265 aldım. 270 aldım. 280 en son 310 aldım. Abi daha var 200 puan. Sen bu hızla gidersen 2050'de gireceksin tıbba. <gülüyor> Şimdi bu idealizm değil. Bu affınıza sanan bir tür savunma mekanizması. Evet. Olmuyor kardeş. Nereye geldik? Kendini bil. Evet. Bir de oyununda hakkını vermek lazım. Yani ben idealistim, abi? isterken idealistim. Peki hakkını verirken ne yapıyorsun yok. Ha, bir şey var. Orada da idealistlik adına mış gibi yapılıyor. Evet. Saatlerce çalışılıyor. Hı -hı. Sözcüğü değiştirelim. Tabii. Saatlerce patinaj yapılıyor. Çok çalışıyorum. Anne de öyle diyor. Aha. Kızım sabahlara kadar çalışıyor. Şey yani bu sınavlar böyle sabahlara <gülüyor> kadar çalışılarak kazanılacak <gülüyor> sınavlar değil ki. O kadar abartılacak bir <gülüyor> şey yok ki ortada. Evet. Aklınızı kullanacaksınız. Bir sistem oluşturacaksınız. Sinemanıza, tiyatronuza, arkadaşınıza gideceksiniz. Maçınızı, dizinizi seyredeceksiniz. Kitabınızı okuyacaksınız. E bir de bir işiniz var. Evet. Bir şey yapacaksın. Yani. Kaç sonra çözersen. İyi Hı -hı. bileyim ben. Yaşanmış bir olayı anlatıyor musun? Tabii tabii. Kaç soru çözmemiz lazım? En sevmediğim soru durumu. En çok da duyduğunuz tabii. sorulardan biri değil mi? Kaç saat çalışmak <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum dedim. Bilmiyorum. Hocam nasıl bilebilirsiniz? O çözüyor günde 3 soru. Öbürü çözüyor 33 soru. Bu kazanıyor, bu kazanamıyor. Çünkü ne çözdükleriyle de alakalı. İçselleştirmekle alakalı. Bilmekle o bilgiyi kullanabilmekle alakalı. Sen dedim kaç soru çözüyorsun? İki yüz çözüm. Helal olsun sana dedim. Tamam çözmüşüm ben. Benden ne istiyorsun? Şeyden dürttü beni. Ne, ne çözüyorsun? Ne? Matematik çözüyorum. O. Ha ötekilerden onlar ayrı. Bakar mısınız havalar nasıl? Günde iki yüz tane matematik çözüyor. Onlar ayrı. Peki bu matematikleri ne çözüyorsun? Rasyonel sayılardan çözüyorum. Çocuklar bilir. Kesir problemi. Var mısın anda bir tane var. Herkes çözüyor mu? Çözüyor <gülüyor> Testlerde herkesin çözeceği 8-10 tane soru olmaz mı? Olur. Yeri neresi? İlkokul 4'te var, 5'te var, 6'da var. Günde 200 tane rasyonel sayısı sorusu çözerek. Bu sınav kazanılmaz ki. Çözüyor musun? Evet. Kaç? 200. Nicelik. Evet. Nitelik? Sıfır. Sıfır. Niye yapıyorsun bunu dedim? En kritik yeri de burası. Aslında en acı da yeri. Moralim düzenliyordu. Ha. Canım, evet. Evet. Birisi ona demiş ki, günde 200 soru çöz. O da 200 soru çözüyor. Hani ha. doktor demiş ya bir parmak günde. Ki, <gülüyor> yatay mı dikey mi? İşte Sık sık atıfta bulunuyorum sizin kitaba. Mış gibi yapmak, Mış gibi yaparak olmuyor. Bu Yaşam da olmuyor. Yaşamda sınav olmuyor, sınavda Adam olmuyor, adamda olunmuyormuş gibi yaparak. Ha. Hakkını vereceğiz abi. Ha. Olay budur. Olay budur değil mi hocam? Evet. Ee, böyle potansiyel gizli bir tuzak var. Eğer kişinin kendini tanımasıyla... ...beklentileri arasında... ...bir ilişki yoksa... ...gerçekçilik yoksa... ...onun altını çiziyorsunuz hakikaten. Evet. Ee, kitabınıza da çiziyorsunuz. Ve çok önemli. Tahmin ediyorum... ...ana babalar... ...çocuk yetiştirirken farkına varmadan... ...çocuğun kendisini... Tanımasına pek önem vermeden çocuğa beklenti yükleme konusunda daha gayret kaş oluyor herhalde. Ee, burada ana babaları da zaman zaman masum duruma düşüren bir pozisyon var. Şimdi söylemler var, piyasa söylemleridir bunlar, popülist söylemler. Ha. Bir hedefe olsun. Olsun peki. Ben çok ciddi almam bunu. Çünkü bu hedefin gerçek gerçekçi, real olması meselesi var. İkincisi, bu hedefi yüksek olsun ki yerine getirmek için çalışsın. Koydunuz hedef, çocuğu eziyor. Bırakın çalışmayı, çocuğu bitiriyorsunuz. Çocuğu şu kadar enerjisi var, o da gidiyor. Hedef koymuşsunuz, adını koyalım. Tıp fakültesi, benim çocuğum daha iki yüzlerde. Belli bu, niye? Sen hiçbir yer kazanamazsın. Ya bir kazanır. Gelin sizinle sınava girelim. Siz kendini çok iyi bilen bir öğrencisiniz. Ben de havalarda bir öğrenciyim. Bir karış yukarıdayım. Ben tıp istiyorum. Aldım 450 puan. Kazanamadım. Siz şapka çiçek bölümü istiyordunuz. Böyle bir bölüm yok ya. <gülüyor> İstiyordu 220 puan. Siz de aldınız 221 puan girdiniz kazandınız. Söylerim sana hangimiz başarılıyız? Bakın nereye geldi. Ama ben hocamdan neredeyse 200 puan fazla aldım 1000. İşte o kendini bil var ya. Evet. Beklentiler evet. ve hacim. Evet. Bu burada bu olmuyor yani. Olmuyor. 5000 lira param var araba alacağım olur? 5000 liralık araba olur. var. Yok ben onu almayacağım bilmem ne marka alacağım kardeş. Onun fiyatı 200 bin lira. <gülüyor> ya içini doldur bunu yükselt yani kendini. Ya bunu çek aşağıya. Evet. Atasözlerimiz var bilirsiniz. Ayak, yorgan. Evet. Hatta bir tanesi vardır çok ayıptır söylemeyelim. <gülüyor> Tahterevan içmek. <gülüyor> Ayran. Bu ayranlı falan hemen değil mi? <gülüyor> ya, Şakasını yapıyoruz tabii çocuklara gelmek evet. istemiyorum ama. Bu sadece sınavla alakalı bir şey değil. Ve bu sadece gençlerle alakalı bir şey hı hı. değil. Bu kendini tanıma meselesini yani, bil. Haddini evet. bil. Bu bir sürü mistik yerde de yazılıdır. Kapılarda, mapılarda yazılı. Kutsal kitaplarda vardır. Kendini bileceksin kardeşim. Kendini bilmenin üstünde bir de haddini bileceksin. Edep yahu diyor. Kapının üstünde. Beşiktaş'ta. <gülüyor> Edep yahu yazdığı tarih 1500. 1500. 1500. Edep nedir? Edep terbiyeyi kastetmiyor. Yani özen göster, kendine çevrene her edep diyor. Biz ne yapıyoruz? Vergazı vergazı vergazı vergazı. Buna da biz motivasyon diyoruz. Ha. Çocukları motive etmek diyoruz. <gülüyor> Yaparsınız ya, ne olacak sınav dediğinizdir. Haydi bakalım. Olmuyor. Çocuklar da yemiyorlar artık zaten. Yemiyorlar değil, yemiyorlar, değil mi? tabii. Evet. Çocuklar gözlerini açtılar. Evet. ...çok konuştuğumu fark ettim. Estağfurullah hocam. Yemezler. Çünkü bugün çocukları... ...üç sene önceki çocuklar bile değiller. E, Benim bir tane kaygım var. Her şeyi çok iyiler. Her şeyi biliyorlar, her şeyi anlıyorlar. Hadi gel kardeş matematik. Öf hocam ya. <gülüyor> Hadi gel fizik. <gülüyor> ya. Bir onları kıvırsak var ya. Evet. Hepsinin cep telefonu var. Evet. alo o Merve <gülüyor> ya bu nasıl çalışıyor diye hiç birisi sormuyor <gülüyor> veriyoruz bilmem ne kadar helal olsun Japon'a yapmış diyoruz alıyoruz kullanıyoruz ya Japon bunu nasıl yaptı diye hiç düşünmüyoruz bir de onu yakalasak var ya yürür bu iş fakat sanki birileri de ötekini körüklüyor gibi el erhavaya alalım din... harcayalım evet. hayat dediğin nedir ki ya, abi 24 saat çocuklara bu pompalanıyor bir tane adam vardı arkadaşlar. Çalışmamız lazım. Bizi bir tek çalışmak kurtarı diye. Neruda'nın güzel bir şiiri vardır. Bir çiçek açtı. Şeyde onun da üstüne şey yaptılar diye. Duydu. Onu da tam yok ettiler. Bitti. Bir iki arkadaşımız var. Aman gözüm onlardadır. Dikkatli olsunlar. Can Hocam. Iı, hayatımız sınav sizin. Iı, Türkiye'ye. ...sizin ağzınızdan Türkiye'ye yayılmış... ...bir sözlü... ...ve o isimde bir kitabınız var. Ben... ...ara sıra... ...özet çıkarmıştım, o özetleri gözden geçiriyorum. Buraya gelmeden önce de... ...yeniden gözden geçirdim. Zaten dosyamda falan var. Orada... Önce teşekkür ederim. Böyle bir kitabı yazmaya vesile olan eminim sizi biraz zorladılar herhalde. Böyle bir, bu kitap yazalım ya yazalım <gülüyor> yazalım. Şeklinde. Onun bir yüküsü var. Ne <gülüyor> kadar başarısız ve yeteneksiz olduğumu görmüşsünüzdür. Estağfurullah. Estağfurullah. Yok hocam. Bakın sözünüzü kestim ama siz nasıl unutmazsınız. Hocam çok zor bir şey bu. Ve ben her kelimeden her cümleden sonra siz, siz ve sizin gibi bu kadar çok yazabilenlere hayranlıklarım var. <gülüyor> Bu başka bir şey. Ben bunu yapamıyorum. O kitap çıkalıdan beri, o kitabı çıkaran arkadaşım ha. hala yapamıyorum canım kardeşim, beceremiyorum. Biz bunun mücadelesini üç sene verdik. Yapamıyorum diye ben üç sene sallandım. Sonunda ne yaptı biliyor musunuz? Asistanına bir teyp verdi. Ha. Benim peşimden dolaştı. Konferanslarıma geldi o kızcağız ofisime geldi. Onları kaydettik ve on, o, bu kitap öyle çıktı. ...hocam yazmak başka bir şey. Yok Doğru. hocam de yok. <gülüyor> Fakat netice itibariyle... ...sizi temsil ediyor, düşüncelerinizi temsil Aynen. ediyor... ...ve çok yararlandım. Orada... ...bir kısımda... ...ana babalar için... ...sorumluluk duygusunun fazlası... ...olabilir mi sorusunu soruyorsunuz... ...ve onların dikkatini çekiyorsunuz. Yani... ...tabii çocuk ilk doğduğu zaman... ...o kadar muhtaç ki... ...ana baba elinde değil böyle yapışıyor... Fakat o süreç devam ederken bir yerde ana babanın e, ya bu kadar sorumlu duymam, sorumluluk duyguışı olan biraz fazla galiba diye bir şeyin farkına varması ile ilgili ha. bir uyarınız var onu biraz açar mısınız yani varmazsınız sonu ne olurdan yola çıkarak açalım o çocuğun hayatında babası olarak annesi olarak Siz hep olmayacak Bir gün öleceksiniz evet. ve bu çocuk hayatta tek başına kalacak. E hapsiz yüklenirseniz bütün sorumlulukları siz alırsınız. Onu böyle pamukların içinde canım canım canım canım. Sonra o çocuk ne yapacak? Hadi bırakın o kadar ilerisini. Bu çocuk okulunu bitirecek, evlenecek. Tabii. De. E siz onunla birlikte yaşamayacaksınız artık. Bu çocuğun çocukları olacak. Yani e, yaşam tek kişilik bir şeydir aslında. Ah Evet. Paylaşılır. Ama yaşam yaşanırken tek kişilik bir hmm. Bu doğmakla da böyle başlar, ölümle de böyledir. Çok ironiktir. İnsan işte bu süreç içinde birkaç yerde yalnız kalır. Bunlardan bir tanesi doğumdur, bir tanesi ölümdür. Üçüncüsü de nedir biliyor musunuz? Sınavdır. Aha. Sınava girdiğiniz zaman adını koy YGS'ye YG. girdiğiniz zaman Tek anneciğim anneciğim anneciğim. <gülüyor> anneciğim. Yok anneciğim. Yok. Babacığım, babacığım da yok. Tek başasız. Sınav aslında yüzleşmedir. Sınavı böyle algılarsa birey, öğrenci ondan kaçmak yerine onu bir araç olarak da kullanır. Tabii Sen, bir antrenman da olur. Ya yani. ben korkuyorum, korkuyorum. Stresim var, kaygım var. Yahu. Normal bir öğrencinin üniversite bitirinceye kadar gireceği toplam sınavlar minimum hesaplanmış 830'lara falan geliyor. Arkadaşlar birini kaldırdınız. Kalan Biri mı, mı? yaptıksınız? <gülüyor> <gülüyor> sınav yaşamın içinde var. Adı sınav olarak var. Bir de adı sınav olmayanlar var. Yani. İşte program yapıyoruz. Değil tamam. mi? İşte kamera arkadaşlar sınavdalar. Reji sınavda. Kaçırmayayım diye bakıyor. Evet. Arkadaşım kadrajı doğru yapayım diye bakıyor. Siz öyle keza. Evet. Ben öyle keza. Yanlış evet. şey söylememek lazım. Sınav her yerde var. Evet. Biz tırsık tırsık kaçıyoruz. Şimdi gelin anneye babaya. Annenin babanın sınavı da budur. Çocuk yetiştirmenin kitabı yoktur. Doğru yoktur. Ama çocuk yetiştirmek de sadece güdüsel bir şeyle olmaz. olmaz. Buna bir şey katmak gerekiyor. O da akıl. Bütün sorumlulukları al. Sorumluluk almamayı öğret demektir. Abi bırakın adam ya. ya Geçen bir arkadaş anlattı onu paylaşmak da istiyorum. Hangi üniversite olduğunu hatırlamıyorum ama bir araştırma yapıyorlar. Hocanın dikkatini çekiyor üniversite hocalarından birinin onun üstüne araştırma. Yemekhanede bütün meyveler tükeniyor fakat portakal bir türlü bitmiyor. Portakalda <gülüyor> atılan gün meyve tükenmiyor. Cık. Bütün çocuklar mı portakaldan nefret ediyor? Ne oluyor? Abi, ne bitiyor? Kabuğunu diye. soymak lazım. Bu. Kabuğunu soymak lazım portakala. <gülüyor> ya abi, şaka gibi. Ben bunu duydum mu okudum mu? Yok ya. bu araştırma yani. Ya. Bu, bu yayından da portakal soyma alışkanlığı çocuklarda oturmamış. Çünkü ben hep anne soydu. baba anne soymuş. Soydu, anne Biri, soydu. soymuş <gülüyor> Biri soymuş çocuğa yedirmiş. Biri soymuş çocuğa yedirmiş. Elma <gülüyor> öyle <gülüyor> değil çatır çutur yiyorsunuz. Mandavino öyle <gülüyor> değil. Kızıyorlardır. Ya kusura bakmayın ama. ama ulan doğru söylüyor evet. Şakada değil bilimsel gerçek yapmış yani. adamlar araştırmasını Evinden yani. Evinden uzağa giden erkek öğrenciler her ay evlerine geri dönerler. Ellerinde bir koca bavulla. Bu bavul kokar. <gülüyor> kirli çorap, <gülüyor> kirli çamaşır, kirli gömlekle. Çünkü benim çocuklarım bunu bilmezler. Çünkü erkek çocuklardır zaten. Aman aman oğlum oğlum oğlum. Ve her ay evde bir çamaşır yıkama. Gülüyoruz. Kızların durumu da çok farklı değildir. Hı hı. Üç kız ev tutmuşlar Ankara'da. Aa ne güzel dedim. Eve mi çıktınız? Evet. Ay yurtta hiç olmuyor. E, ne güzel. Ne yapıyorsunuz? Yemek için ne yapıyorsunuz? Makarna. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Makarna de yumurta kırmayı filan öğrenin. Hı. Ay onu denedik geçen gönlü. <gülüyor> tabii olmuş. Böyle bir şey. Yalnız yumurtayı tavanın içine gireceksiniz. Yanlışlık yapmayın. Dışarı değil. <gülüyor> Çocuklarının suçu yok. Tabii. tabii Anne babanın mı suçu var? Hayır. Onların da suçu yok. Hiç kimse kötü niyetle bir şey yapmıyor. Tabii canım. Herkes iyi niyetli. Ama siz de biliyorsunuz ki... ...cehenneme giden yollarda İniyetli taşlarla döşeniyor. Bizden sonra o çocukların ayakta durabilirliklerini sağlamamız lazım. Evet. Ki hayvanlar alemine baktığınız zaman ana babalık yani. konusunda. Orası ne kadar dikkatliler onlar. Orası doğa dengelerini koruyor. Evet. Biz pek öyle değiliz. Özellikle bizim kuşakta var hocam. Biz biraz acılıyız ya. Yani. Hmm. Zorluklarla yetiştik. Şimdi çocuklarımız bunları yaşamasın diye çok korumacı davranıyoruz. Evet. E bu da Çocuklara ilk değil bu. Evet, evet. Çocukların gitmesine, evet. seyahat etmesine, arkadaşlarıyla falan filan filan. Yani ee, anımsıyorum. Biz arkadaşlarla otostop yapacağız dediğim zaman babamla ettiğim kavgayı. Tabii canım. Kavgayı ettik ve ben vazgeçtim. Hı -hı. Peki baba? Yani kızdı, bağırdı. Işte. 17-18 Nereden çıktı bu? Böyle şey mi o. Kavga ettik. Kapılar kapandı. Ben odama çekildim. Falan. Üç saat sonra kapı açıldı. Babam geldi rahmetli. Allah e, Nereye gideceksiniz siz dedi. Baştan sınırdı. <gülüyor> babam gitti hesabını yaptı. He. Ulan, tamam bu erkek çocuk 18 yaşında artık bir şeyleri de kendi başına yapsın diye düşündü herhalde. He. Tekrar geldi. Nereye gidecektiniz siz? ya dedi, baba işte şöyle. Dikkatli olun ama. <gülüyor> o babalık şeysi de var orada. <gülüyor> Dikkatli <gülüyor> olun ama. Tamam baba. Merak etme. E o kadar niye kavga ettik o zaman? O da şeyin <gülüyor> şanından. Baba olmanın şanı o da şanından. Ben şimdi hakkını da teslim edeyim. Arada bir babamla ilgili düşününce... ...ya çok sıktılar beni gençken falan filan diye düşünüyordum. Şimdi bazen bakıyorum, adam diyorum ne sabretmiş bana ya. Neler neler yapmışım. Nasıl diyorum bunların hepsine sabretmiş, nasıl katlanmış, Ne ne şekilde idare etmiş... Ve şey oradan da gelecekle ilgili bir içgörü geliştiriyorum. Yani diyorum bir dakika bunlar senin de başına gelecek uyanık ol. Evet. <gülüyor> evet. Hakikaten çünkü e, çok normal yani gelişimin gereği bir takım şeyler olup bitiyor. ve insan korumaya da çok meraklı oluyor. Evet. Aile baskısı var diyor. Sekizinci sınıf. Nasıl bir baskı dedim. Annem sabahtan akşama kadar bana çalış diyor. Aile baskısı. Peki dedim... ...annen sana çalış demesin. O zaman sen ders çalışacak mısın? Tabi. Annem nerede dedim. Burada dedi. O da sağ, annesi de <gülüyor> Bakın dedim... ...duydunuz. Hocam dedi... ...denedik. Çalışma. Çalış lafını kaldırdığım zaman... dedi ...hiç çalışmıyor. Dedi. Denedik. On gün denedik. Kapağını açmadık. Dedi. E bak dedim annem böyle... ...evet doğru söylüyor. <gülüyor> Ne yapacağız? Bu ikisinin arasını nasıl bulacağız? Valla benim tezim şudur. Çocuklara ben hep şunu söylüyorum. Çabuk büyüyün. İçimciz ediyorum ediyor bunu söylerken ama çabuk büyümek lazım. Rekabetçi toplum bunu istiyor. 13 yaşındaki 16 gibi düşünecek. 17-18 olan üniversite bitmiş gibi 23-24 gibi düşünecek. Üniversiteyi bitirmiş olan 30-35 gibi düşünecek. İleriyi görmek lazım. Kim gibi? Kim gibi? Oblamov gibi. Nereyi evet. görmek <gülüyor> lazım. Nereyi evet. görürseniz olası e, olumsuzluklarda tedbir alırsınız. Yoksa sadece bugün var dediğiniz zaman hayal kırıklıkları yaşıyorsunuz. Bunda faturası çok ağır evet. evet. Peki hocam. Bir ara verelim. Evet. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. <gülüyor>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 Bu hayat sınav olduğu noktada da yani bir bunu dürüstçe yapma meselesi var. Bir de ya köşeyi dönelim işte biraz hakları ihlal etsek ne olur? Azıcık sınırlarımızı şöyle zorla esnetsek ne olur gibi durumlar var. Hile, sahtekarlık falan ve mesela sıraya girmeyen çocuğu sıraya giren çocuğun anne kızıyor. Diyor ki salak mısın sen diyor niye en önüne gitmedin diyor mesela. Bu, bu anne... İyi bir anne, eminim içinden iyi bir şey Mutlaka. geçiyor. Çocuğunun geleceğini düşünüyor, yarın öbür gün bu çocuk ezik olmasın, bilmem ne olmasın falan filan diyor. Aksiyan bir şey yok mu orada hocam? Yani olmaz olur mu? Olmaz olur diye diye her şey <gülüyor> <çalışır zaten. gülüyor> Şimdi e, anneyi o noktaya getiren koşullarda da anne haklı. Hı -hı. Anneyi sorgularsak tek başına. Ya Polat, bir domino gibi bu. Hı -hı. Bir yerden yıktığınız zaman her yerde yıkılır. Toplumsal yaşam. Sosyolojik olarak sosyolojik varlık olarak insan çürüme başladı ve her yer çürüyor. Sadece burada kalmıyor. Elmada sadece burası çürür. Evet. Ama o çürüyor almazsanız o gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor büyüyor işte. İşte bu verdiğin örnek tipik bir çürüme örneği. E yani nereden çözersiniz bunu? Valla böyle küt diye de çözemiyorsunuz. Büyük sosyologların söylemleridir. Toplumsal kurgulamada, toplum mühendisliğinde hı hı. bugün aldığınız kararın sonuçlarının geri dönüşü minimum 10 yıldır. Minimum anladım, tabii. Biz eğitimciler bunu 5 yıl olarak görürüz. Eğitim sektöründe eğitimi yapan insanlar için öğretmenler için de bunu 3 yıl olarak görürüz. Hı. Yani e, bugün karar verirseniz en erken 3 yıl sonra ee, ...iyi öğretmenler yetiştirirsiniz. O da daha bitmemiştir. Dört yani. yıldır okul çünkü. Yani. Şimdi bu örnekte anne haklı mı? Haklı. Çocuk haklı mı? O da haklı. Toplum haklı mı? Haklı. Çünkü herkes kendi yerinden bakıyor. Hı hı. Şimdi gel çık hepsinin dışına dışarıdan bak. Herkes, herkes haksız. haksız. Lanet olasıca bir durum. Şimdi anne acaba bunu söylemeli mi çocuğuna? Olabilir miyim? <gülüyor> ...söylerse başka bir şey, söylemezse başka Doğru. bir şey. Öyle. Peki çocuk anneye uyuzmalı mı, uyumamalı mı? Uyusa başka bir şey, uyumasa başka bir şey. Gençliğin açmazlarından biridir bu. Öyle değil mi hocam? Gençliğin örnekleriyle... ...gençliğe verilen öğütler örtüşmüyor. Örtüşmüyor. Örtüşmüyor. Yani. Öğüt vermeye geldi mi mangalda kül bırakmıyoruz. Yani. Nutuk atıyoruz. Siz geleceğimizsiniz. Aztek köztek. <gülüyor> Çocuklar için hadi bir şey yapalım ...şey o ne aklıma geliyor. Sağlık çok önemli ya adam. Her şeyin başı sağlık diyor. Sağlık olmadan hiçbir şey anlamıyor diyor. Çıkarıyor paket, sigarayı, cevaat diyor. Çocuk da bakıyor. Ama baba diyor. Ne var lan diyor. Ne var diyor. Sen yaptığına bakma dediğime bak dediğime bak diyor. Sen yaptın oğlum. <gülüyor> <olur>. Evet. <gülüyor> dediğime bak diyor. Ben bunu sık sık görüyorum hakikaten evet. yani. Çocuklar da bu çelişkilerle büyümekteler. Yani o... <gülüyor> bir çıkış yolu var mıdır? Yani bu bizi umutsuzluğa mı götürür? Vardır. Bu çok önemli. Bana göre bu hani işte bilgi çok yaygın çocuklar bilgisayarları bilgi için kullanmıyorlar. Ama eninde sonunda bu kadar çok sirkülasyonun, bu kadar çok hareketin olduğu bir yerde bireyin kişisel aydınlanmasının yaşının küçüleceğini düşünüyorum. Hmm. Bu bir tahmin. Bizim toplumumuzda 30'ları bulur bu yaş. 35'ler hatta. Bireysel aydınam. Evet ya. Işıkların yandığı an değil mi? Evet. Ah işte bir de. Çocuğunuz olduğunda olabilir, evlendiğinizde olabilir. Hiçbir şey sebep yokken kafanıza bir şey düşür. Ama bir şey yaşanır. Babanız rahmetli olur, annenize bir şey. Genellikle böyle travmatik durumlarda daha sık olur. Bunun ben küçülmesini bekliyorum, umut ediyorum. Ne kadar küçülürse, yani bu 17'lere, 18'lere gelirse toplumun arınması, temizlenmesi de o kadar erken başlar. Biraz da o yüzden galiba çabuk büyüyün çocuklar diyorsunuz. Sağ olun hocam. Sağ <gülüyor> ol. Çabuk büyüsünler çünkü bizden hayır yok abi. Yani elimde olsa kimse kırılmasın mücembesin bana. Kapatırım okulları, 25 üstündeki herkesi okullara toplarım. Ders vermek için filan değil. Arkadaşlar gelin oturalım da konuşalım. Ya. Biz nerede tahammülük? Çocuklarımız bizden iyi örnekler olmamızı beklerken biz çocuklarımıza sürekli olumsuz şeyler söylüyoruz. Arkadaşlar bunu toparlamamız lazım. Onlar daha temizler. Bari onları kirletmeyelim diyeceğim ama bombardıman altındalarda. Ne yapalım? Umuyorum akıl galip gelir. Ağzınıza yani sağlık hocam ya. İyi ki geldiniz. E, Özlemişiz. Beni çağırdığınız için ben teşekkür ederim. İçimi ısıttınız evet. sağ olun. <gülüyor> Rica <gülüyor> ederiz <et> <gülüyor> hocam <gülüyor> ya siz iyi ki varsınız. Değerli izleyenler... ...İnsan insana programında... ...buluştuk. Derdimizi döktük. Daha aydınlık bir gelecek için neler olmasıyla... ...ilgili bir sohbet oluşturduk. Ben ve Polat Doğru... ...Cihat Hocama yeniden teşekkür e, ediyoruz önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle efendim hoşça kalın hoşça